Onlara karşı iftihar ettiği miski amber kokulu kullar Ey elinin kınası kurumadan Mehmet'ini son defa gören üç günlük ayşelerin Fatmaların nesli gibi şehit çocukları gazi torunları Ey Allah'ın yumruk kadar kalbine fokur fokur kaynayan yanardağ misali arman ve aşk koydu ümmeti merhume Ey doğuştan asker be.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 düzgün boylu bir selvi olan Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Çanakkale'de insanlığı şaşkına çeviren Seyit onbaşıların, Yahya çavuşların, binbaşı lütfilerin sarıkamışta eksi altmış derecede bir elinde dürbünle düşmanı gözlerken, öbür eliyle duadı iken donan binbaşı Mustafa Nihatların Medine'de aç bir ilaç mahrumiyeti ekmeğine sürüp canına katık yapan, yiyecek bir şey bulamadığından dolayı çekirgeleri yemeye mecbur kalan, faretin kıcıman Paşa ve onunla birlikte mücadele edip Muhammed Mustafa'yı, sahabe-i sonra İslamiyeti e en büyük hizmeti yapan, Osmanlı'nın yetim torunları, muhterem dinleyenlerim,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 Yıl 1897, Tömeke'de Yunan'la cedelleşiyoruz, ardından Makedonya'da varlık mücadelesi veriyoruz, Libya'da İtalya ile kapışıyoruz, Trablus savaşı bitmeden Balkanlar alevleniyor, oradayız, karşımıza Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karabağ namı ile bütün Avrupa...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 sakın aşkın dışında bir gerçek arama, arama yoktur, çünkü onu Allah yarattın, Allah'ın kullarına en büyük ihsanı aşktır Allah'ın kullarına en büyük ihsanı, Allah'ın kullarına, Allah kullarına en büyük ihsanı onun aşkıdır, o bir deryadır. ona dalmayan onu bilmez, bizim ecdadımız zımmayasın, Allah ve Resulü aşkıyla yorulduğu için yüreği aşktan yoksun alan süflilerin, adiyle. Çanakkale'yi anlaması mümkün değildir. Batı maddeden ve menfaatten anlar. O düşünürken kafası ve kalbiyle değil... ...boğazı, midesi ve afedersin belden aşağısıyla düşünür. Onun lügatında aşk-ı ilahi, irfan, gönül yoktur. Kenarı kırık cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Dede Osman'ı ne güzel demiş... ...incir ağacından oklava...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 Gücümüz erişsin ve erişmesin Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz Can verir canan veremez Türkler Ebedi kadimül harameyniniz Ersek de Ravzan'a ruhumuz bekler Yapamaz Ertuğrul evlad Adı sensiz, can verir cana veremez Türkler. Ebedi, kadi mulharam yininiz. avzanı, ruhumuz bekler. El sektör hafzanı ruhumuz bekler. El sektör ruhumuz bekler. Dedemiz özetle diyor ki sayın dinleyenlerim. Ya Resulallah sen her ne kadar okuma yazman yoksa, sen her ne kadar ümmiysen, bu Osmanlı devleti, bu Türk milletinin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 buyuruyor Çanakkale'nin ardında Çanakkale'nin ardında bu ruh yatıyor bu ruh bir kere sevdiği şeyi artık kendi benliğinin bir parçası bilmeli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 Kulera diye tinbuh dik dik dik dik dik dik koşan yemin olsun. Fel muriyati subha dik dik dik dik, dik nallarından çıkaran yemin olsun. Fel muqirat subha Sabahın erken saatlerinde bir oraya bir oraya baskın yapan atlara yemin olsun. Her tarafı toz ve dumana katan atlara yemin olsun idi, Rabbim.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 Çanakkale'ye giderken bunları bir bir düşünelim. Çanakkale'yi konuşurken bunları göz önüne alalım. Çanakkale böyle yaşanır böyle. Ecdat oraya.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 İngiltere'de asilzadeler diye bir sınıf vardır. Saf İngiliz sınıfı. Bunların kendilerine asf gelenek ve görenekleri vardır. İçlerinden bir tanesi geleneği, tek bir geleneği terk etse adamı asil kovuyorlar. Adamı asil kovuyorlar. Peki ben de Muhammed Mustafa ve sellemin, ne kadar peki geleneği var? İbret alalım. İbret. Avrupa'nın da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 vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerek Mekke-i Mükerreme'ye, gerekse Medine-i Münevvere'ye hizmet edenleri Cenab-ı dünyada ve ahirette aziz eylesin, şeref yap eylesin siyakında Efendimiz'in hadisleri vardır. Peygamber'in metettiği insanlara, bir uzatan insana ne demeli? Ona sen karar ver kardeşim. Üstelik bunu sözü bana bazı Müslümanlar yapıyor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 Gemilerin en yakın tarihte Osmanlı sultanının sarayı önünde demirleyeceğine kesin gözüyle bakıyorlardı. Fransız komutan yaprada onlar gibi emin konuşuyor. Bütün, bütün mesele İstanbul'a ilk girme şerefinin kime ait olacağını düşünüyordu. İngilizler mi, Fransızlar mı? Körçil Çanakkale mutlaka geçilmelidir ve de geçilecektir. Osmanlı devleti mutlaka yok edilmelidir diye barbar bar bağırıyordu. Aynı günlerde Çanakkale müstahkem mevkiyi aynı günlerde Çanakkale müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa iş ise subaylarını çadırına toplamış şöyle konuşuyordu. Sen de şu an kendini o çadırda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 ...tepeyi düşmana teslim etmedi. O insanlar yardımsever insanlardı. İngilizler esir aldıkları... ...asker ve subayları... ...canlı canlı denize atarken... ...hatta... ...yasak olmasına rağmen bize... ...zehirli gaz kullanılmalarına rağmen... ...bizim insanlarımız... ...yaralı, düşman askerlerini... ...sırtında taşıyor. Kas katı kesilmiş. Yediği peksimetin yarısını da... ...onlara veriyordu. Ecdadımız gerektiğinde sert ama...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 Çanakkale savaşı bitti ama hala yer yer devam ediyor. Memleketin her yerinden vagon vagon insan cephelere sevk ediliyor. Bilecik istasyonda bekleyen bir trenin vagonları hınca hınca Mehmetçik'le dolu. Mevsim sonbahar, soğuk ve yağışlı bir mevsim. Trenin kampanası çalınmak üzereyken komutan Abdülkadir Bey trenin yanında öyle tesettürne bürünmüş, titreme alametleri gösteren, hareketleri gösteren bir anamıza yaklaşıyor. Ninemize yaklaşıyor. Diyor ki anacım, hayır ola sen burada niçin bekliyorsun? Bak üşüyorsun da. Ana diyor ki Osmanlı anası, oğlum diyor, oğlum Hüseyin'i selametlemeye geldim diyor. Eğer yavrumu bir seslersen, onunla bir daha kucaklaşabilirsem kendimi çok mutlu hissedeceğim.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 eğer camideki ezan dinecekse, minaredeki ezan dinecekse, mihraptaki Kur'an susacaksa, kürcüdeki vaazlar bitecekse, mihraptaki Kur'an dinecekse, minberdeki vaaz ve nasihatlar artık bitecekse, oğlum öl be. köye gelme bir daha, haydi oğlum Allah yolunu açık etsin,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 Hamus düşmanlarını bu memleketten kovuncaya kadar yüreğimize taş bağladık, mücadeleye yemin ettik. Ah anama, ah anama, seninle bugün benim iftihar etme hakkım yok ama anacığım, anacığım, anacığım varlığımı seni muhafaza ve müdafaya vahfettiğim anacığım. Aşkı görüyor musunuz? Neler yapıyor neler?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 Hakkı Bey'in bu faaliyetini e, Tespit edemediler Allah Celle Celaluhu Hafif bir sis ile Hakkı'yı Kim için? Senin, için senin için Ve sabahleyin Gemiler hareket emri verildi Gemiler karanlık limandan Harekete başladılar İstanbul'a doğru yola çıkma teşebbüsüne bunlar. fakat 26 tane geminin 26'sı da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 Yarbay Asan Bey askerleriyle beraber cepheye gidiyor. Askerler susanmış, hayvanları susanmış. Komutanım dediler, biz bu susuzlukta cephede savaşamayız bize çare. Tamam dedi Yarbay Asan Bey. Çanakkale'nin Alçıtepe köyüne geliyorlar. Alçıtepe köyünün merkezinde bir çeşme var. Oradan hayvanları sulamak ve kendileri sulanıp cepheye gitmek istiyorlar. Bakıyorlar ki çeşmenin önünde Affedersiniz bir köpek, uyuz köpek, kandrevan içerisinde, çeşmenin yalağından su içmeye çalışıyor. Millet oşt moş diyorlar, af buyurun, taşmaş atıyorlar. Yarbay Hasan Bey dedi ki, askerleriyim müdahale etmeyin dedi, bırakın dedi. Ve kendisi tek başına gitti, hayvanı kucağına aldı. Ona su içirdi, üstünü başını tertemiz yaptı ve hayvana da Camberk diye bir isim koydu. Camberk.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 Fransız meğer numaradan öldü numarası veya işte ölecek numarası yapıyormuş. Kasetoyu çektiği gibi Yarbay Asan Bey hesapladı. Yarbay Asan Bey birlikteşık ol. Kan boşanıyor. Yarbay Asan Bey gitti gidecek. Derken yere yığıl. Ve askerleri başına üşüştü. Derken Canberk o güzelim köpek uzaklardan Asan Bey'e doğru hızla koşmaya başladı ve bağra bağra. Bana ayakları yarbay Hasan Bey'i çalışıyor. Yarbay Hasan Bey bir şey anlamıyor ama sonra sonra yavaş yavaş yavaş yavaş anlamaya başladı. Dedi ki, bana dedi çabuk dedi alay imamını çağırın dedi. E geldi. Hocam dedi bana çabuk haulevela kuvete illa billah telkin, et. telkin etti ve dedi ki ondan sonra beni ayağa kaldırın dedi. ayağa kalktı yarbay Hasan Bey. Sayın ya Kendini şimdi onun yerine koy. Yarbay Hasan Bey zar zor esas bir durdu. Kan coştuğcu coşuyor. Perken gözlerini uzaklara dikti. Gelenin karşısında titremeye başladı. Ve la hawla wa la illa billah. Ya Resulallah, bütün zahmet gördüm dedi. Ve ey ey hop oturup hop kalkan. Muhammed Mustafa'ya düşmanlık yapan cahil cahil hala hala o cehalette devam edecek misin senin için ne kanlara katıldı biliyor musun bir gün yüzü göresin diye bir tatlı bir tebessüm de sen yapasın diye ne emekler ne emekler Allah'ım bunu ne açtır Allah'ım ve ondan sonra Yarba Hasan Bey olduğu yere yığılıp kalıyor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 de güzel ve anlatamam anlatamam şari olarak o aşkı işaret etmek var ya evet ben de koyayım der sürekli aşkı işaret etmeye çalışsam ''Aşkı anlatmaya çalışsam, sadok kıyamet ve güzel, yüz kıyamet geçer de ve anna tamam, notemam, notemam.'' ''Yüz kıyamet geçer de yine aşkın şerhi tamamlanamaz, bitmez.'' Şarı ora, namda gaye, bar da Te güzel vahan, natemam, natemam, natemam Oy benim güzel Allah'ım oy Çanakkale'nin ruhuna doymayan Başımın tacı Müslüman kardeşim Gel seninle beraber dağlara gidelim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 Neler göreceksin neler neler? Sayın dinleyenlerim, sizi şimdi Cenab-ı Celle Celalu ile baş başa bırakmak için kısa bir ezan arası veriyorum. sezane Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber How do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 Hey, bu eksiksiz, davetin sahibi ve neshedı örneğin sığıdığımızın bir kısmını da bu şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde Bu şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde Bu şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde görebiliyoruz. Sadece bir kişiye vaat etmiş bulunduğun vesile mertebesini, tüm faziletleri, üstünlükleri ve yüce dereceleri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu ale aleyhi ve selleme nasip eyle. Ve onu kendisine vaat etmiş bulunduğun öncekilerin ve sonrakilerin tüm nebiler ve rasullerin ona kıpta edip imreneceği şefaat makamından ibaret olan makamı Mahmud'a yüksel.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 Amen. Jacklar. 3 mart ve 20 mart. Ya ayrılırız ya. Dönmem senin için. O kasöre yeter ki ondan olur. Sabah dönüyorum. Kayak ve pantolon giyoptum. İbadet için giyasseydim. Kanalımız balık mı çekiyoruz, balık mı çekiyoruz? <gülüyor> Buyurun balıkçınız Çafak restorana gelin. Zengin balık menülerimizin mez lezzetini tadın. Şafak, toptan ve perakende satışıyla da hizmetinizde. Şafak, Telefon numaramız sıfır 470 58 iki dört yüz şok kampanya. Aytac salam bir alana bir bedava. Aytac a kalite ürünler üretir. Aytac a kalite hizmet sunar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 dinok.com sipariş telefon 0212 534 0434 siparişleriniz adresinize teslim edilir. Dilatik 365 gün kaliteyi ucuza almanın tek adresi Miniço Çocuk Dünyası. 0-14 yaş çocuklarımız için aradığınız bütün kaliteli ürünleri zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarını Bayrampaşa, Sefaköy, Cennet Mahallesi ve Kandiyosu sıfır iki yüz altı Türkiye'nin en kaliteli Doktor diyor ki peşin fiyatına vade farksız on ay taksit ücretsiz ölçü ve keşif servisimiz hizmet Arayın siz de bu fırsattan yaralanın. telefon beş yüz otuz dört sıfır ...Resulullah'ın uyguladığı İslam... ...Peygamber Efendimiz ve Hayat... ...20. yüzyılda yazılan ve yayınlanan eser... ...milyonlarca müminin başucu kitabı oldu... ...olaylardan ve Resulullah'ın uygulamalarından... ...çıkarılan hükümler, ahlak klasikler... ...alınacak dersler. ...Milli gazeteden dev resmet daha... ...Profesör Doktor Ramazan Elbuti'nin kaleminden... ...570 sayfalık bu eser... Peygamber Efendimiz ve hayat Fık Husire Milli Gazete ile herkese sadece 45 bin kupon evet. 20 Mart Pazartesi gazeteniz. bilginiz olsun Ama Milli de, Gazete Milletin Sesi Milletin Gazetesi Markanızın başkaları tarafından kullanılmasını istemiyorsanız sırdaş patent de koruma altında sırdaş 0, 0, 2 sıfır 356 32 32. Reklamları dinlediniz. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor. <Gülüyor>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 Öyle gidelim. Deyince Yavuz dede Sultan Süleyman Aleyhürrahmeti vel gufran diyor ki Ne diyorsunuz siz diyor. Ben şu an önümüzde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve bana yol tarif ettiğini görüyorum diyor. Efendimizin arkasında atın üzerinde yol olmak edepsizliktir ulan dedi. Birinci İsrail-Mısır savaşında İsraillilere dediler ki siz nasıl Mısır'ı Gafil avladınız. Kahire'yi bombaladınız. İsrail'le biliyor musunuz? Ne de biliyor musunuz? Biz Müslümanların tarih okumadığını biliyoruz diyorlar. Biz bu savaşta Yavuz Sultan Selim'in diyor Mısır'a harekatındaki rotayı takip ettik. Ve onun için galip geldik dediler. Böyle misaller çok çok. Cenab-ı Celle Celaluhu bu noktada, bu noktada Muhammed Mustafa'ya sahip olup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 Muhammed Mustafa tertemiz bir aşk var ya Muhammed Mustafa'ya eş oldu da Allah o aşk yüzünden o peygambere levlâke levlâke lemâ halektül aflak dedirtti veya buyurdu yani Muhammed'im sen olmasaydın sen olmasaydın ben felekleri yaratmayacaktım hadis-i şerifin sıhhatini merak edenler Hakim-i Neysa buyurun, Müstedrek adlı kitabına bakabilirler. Şu an benden, şu an benden divan edebiyatı ustalarından o en, en darunlu vası efendi bir müsaade istiyor. Resul-i Ekrem'i bir de benden dinleyin diyor dedeciğimiz. Müsaade ederseniz sözü ona vermek istiyorum. Buyur dedeciğim seni dinliyoruz. Zat-ı Pakun Eylemiş Rabbul Ulan Kafile Saları Hayli Enbiyat gör tufeylundur Gürü Evliya Ya Resulallah Müştakam Sana Yandım Aşkınla Terahım Kıl Bana Ey Ey Ey Gürü Enbiyanın Serveri Ve Kodanı sevgi li peygamberi cava aşkın etti 20 günden beri ya resulallah sana yandım aşkınla param kalbana gülbülü gülzarı bağ-ı aşk övri gayretim ya resulullah muştakım sana yandım aşkınla tarasım kıl bana seyidül kevnin olan aş aş aş aşkına sema israda da anma aşkına arz diyar eyle Allah aşkına ya resulullah muştakım sana Yandım aşkınla oh, Tarakım kıl bana Yok benim gibi Günahkarın Kimler dur Efendim Şefkatın Görmek istersem Nola mehtalatun. Ya Resulallah Müştakım sana Yandım aşkınla oh, Tarakım kalbana. bana Yok benim gibi günah ya Rümmet'in kimler içindir efendim şefkatin görmek istersen ne ola mehdanatın ya Resulallah müştakam sana yandım aşkınla Allah kalbana kıl bana vasıfa bes ey Resulü Kibriya diyeler meddago şahı enbiya canı başım Na kıldım fedaa, yarın surullah, müştakam sana, yandım aşkınla, daranım kıl bana, dedeciğim, dedeciğim, dedeciğim bizi bırakma, ne olur dedeciğim, Çanakkale ruhunu tetikleyen ruh işte bu ruhtu. Allah Ressulü Muhtebat hem lil alamin, ben deme dufondur diyo, eflan kefaire iler zemin, tavzasın, ziyaret edip de emin, hadi ne bir dedemiz, söyledi, adı belli değil, sanı belli değil, söyledi, yandı gitti. Allahu <Sessizlik> Resulü mücteba, hem rahmeten lil âlemin, o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın ses için kulu, âlemlere rahmet peygamber. Ben de medfondur deyum, eflake fahr eyler zemin.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 ravza ziyaret ziyarete dede dince bir ilim. Cebrail Aleyhisselam geldi. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabri şerifini, Ravza-i Mutahharasını <coughs> ziyaret etti ve dedi ki: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 Adamlar Çanakkale'de gömülü askerlerinin mezarlarına tapu istiyorlar. Bunları alırlarsa bunu başka haklar takip edecektir. Ondan sonra verir misin vermez misin? Osmanlı ejdat olacak iş olmayacak olursa, yani olması gereken bir iş eğer olmuyorsa, işler tersine gidiyorsa, derlerdi ki Abdülaziz Han'ın ağzı hala çıkmadı mı? Ey milletim!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 Tek bir Allah diye Ahmet Mustafa diye kelime yok. Haşa. Sümme haşa. Bu savaşta Allah'ın eli kolu bağlı mıydın? ''Yanarsam nar aşkına yanayım ya Resulallah'' ''Ezelden bar yanık bir gedayım ya Resulallah'' Vayu, nefsime tabi olup tek çok günah ettim'' ''Husra hangi yüz ile varayım ya Resulallah'' Halimi Ramzana çermişken iken ruyu siyahın var Yine cürüme günah bitenım yaraul Allah Kapında. Boyuna bağlı bir esirim, desgirim ol, garibim, bir kesim, bir destepayım ya Resulallah. Kulun leylaya, şahım var iken, dergâh ihsanım, arı ben, ben kan bişaya yalvarayım ya Resulallah. Kulun meydana ya Şahım var iken Dergah ihsanı Harub ben Kankışa yalvarayım Ya Resulallah <Gülüyor> Bazı kardeşlerimiz Böyle ekolu okuyuşlarımızı anlamıyor Tenkit ediyorlar İbn-i Kayyid Nücevzi Rahimullahu Teala Adlı kitabında diyor ki Resul-i Ekrem Hendek Savaşı'ndayken Hendek Savaşı'ndayken Sahabe-i birlikte Hendek kazıyorlardı. Medine-i Münevven etrafını Hendek'le çeviriyorlar ki düşmanlar Hendekleri aşıp da şehre girmesinler diye. Tabi Hendekler geniş açılıyor, derin açılıyor. Askerleri önleyebilecek çapta açılıyor. E, Sahabe-i Kiram onlarda insan yoruluyor artık bitiyor. Kanter içerisinde kalıyor, nefesleri tükenir gibi oluyor. Rasulullah sellem askerleri, Rasulullah sallam hendek kazma işiyle meşgul olanları, meşgul olanları böyle şiirlerle, böyle pek ekolo ee, değişlerle moralize ediyordu. Ve sabah kıyamada onlara bir şeyler söyleyin.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 Başklar vuruyor ağır tacı atlaşanmaz Fahr-i resul, hak uğrunda ak Türk oluyoruz Türk oluyoruz ünvanlı namlı şanlıyız al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 Hamilton Hamildon, hamildon Ulan kafasızlar Ben size toplara teşeğin demedim Şu Türklerin cephesi çalı, Çalan Mehteri susunun Mehteri Çanakkale'de şehit olanlara Ölü demeyelim Çanakkale ölüleri vesaire Yoo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 Esma Rabbi Allahım buyuruki İnna Allah ki, azzena bihadid din femehme tagayna femehme tagayna el min gayri ezallana Allahu İnna Allah azzena bihadid din Allah bizi İslamiyetle bu dinle şerefli kılmıştır femehme tagayna el izz min gayri biz ne zaman İslam'ın dışındaki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 ...Kalkatra ötü... ...Tümbüyanı Derya diye... ...Arapça'da bir artı sözü vardır... Tam da Derya'dan haber verir... Az konuştuk ama... çok derin anlayalım... Aa, ...şimdi de... ...Akif'i dinleyelim... ...Akif ne dehşet engiz konuşuyor... ...ne yürekten konuşuyor... ...kaybolan Osmanlı... ...ve ey Osmanlı'nın yetim torunları... ...dedeni dinle... ...torun...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 Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı daşar. Kaynıyor, kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi, cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Kimi Hindu, kimi Yam Yam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna. Hani ta ona da züldür bu rezil istila. Kustu Mehmetçi'nin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarın hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bizi, bizi afetti o yüz. Bedeniye denilen kahve hakikat yüzsüz. Ölüm indirmede gökler ölüp üskürmede yer.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 o metin istikam atımın nesli diyordum ya ezilmiş gerçek İşte kiynetmedi namusunun çiğnetmeye çıktık olmuş anından uzanmış yatıyor bir hilal orna yara güneşler batıyor, ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten Ecdat inerek öpsen bak anlı değer ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin aslanlar ancak bu kadar şanlıydı sana dar gelmeyecek makberi kimler kasın gömelim gel seni tariye desen her cuma Merceddiğin edvarda yetmez o kitap, seni ancak ebediyette eder istiyab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem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 parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Ey Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit dolu şehit! İsteme benden makber. Sana ağ açmış duruyor peygamber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 ...ahmetinle muamele eyle... ...bu millet şimdiye kadar... ...senden başkasına Rabbim... ...Muhammed Mısrafa'dan başkasına da rehberim demedi... ...aynı noktada... ...dimdik durmak için... ...bizlere... ...çanakkale ruhu ihsan eyle... ...şimdi... ...şimdi Eylullah'ın dilinden... ...bir dua ile... ...sizin canlı aminlerinizi bekliyorum... ...herkes... ...ellerini kaldırsın bakayım... Cenab-ı Hakk'ın kapısında hep birlikte yalvaracağız. Delikanlı gibi aminlerinizle Allah meleklere karşı sizinle iptal edecek. Böyle bir amin değil ki bitişikteki daire bile senin amininin sesini duysun. Yahu bu bitişik dairede ne oluyor diye merak etsin. Allah meleklere karşı şu an sizinle iptal edecek. Başlıyoruz. Bismillah.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 Muhammed durmeti eman ver bize, kamil iman ile zaman ver bize, cenneti alada mekan ver bize, ey keremlerkanı merhamet buyur, immeti Muhammed oldu ferişan, eşrafı mahvoldu kalmadı zıshan. Ey vahidi mutlak selcen keremşan ey keremler kanı narhane duruyor Ey Halik-i Alem, Emanul Eman, Senden özge yok dur bize bir güman, Ya Rabbi bize göster bir darul eman, Ey keremler kanı merhamet buyur. Muhammed urmeti reddetme bizi Dergâh-ı rahmetten seddetme bizi Ağyar zümresinden addetme bizi Ey keremler kanı merhamet buyur habibin senin ahmet muhtar Server-i zatında dildar. Sen bizi affeyle, aman ya gafar ey keremler kanı merhamet buyur. Bi yarab nuru peygamber Enbiya evliya cümle cümleye ya rehber Yâri gari güzel Sıddîk-i Ekber Ey keremler kanı merhamet buyur Enbiya evliya hürmeti yarab, Rab Esfîyâ yarab. hürmeti ya Şeref, uğraf, hürmeti yarab, ey keremler kane, marhamet buyur. Embi ya evliya, hürmeti yarab, etkileyesviya, hürmeti yarab. Uğraf, şeref, hürmeti yarab, ey keremler kane, marhamet buyur. Hakkı Ya Rabbim Zat-ı izzetin. Esrarı Ya Rabbim ilmi Hikmet'in Bir Hakkı Ya Rabbim Şanı Kudret'in Ey Keremler kâni, Merhamet Bu yol Bir Hakkı Ya Rabbim Zat-ı izzetin. Esrarı Ya Rabbim ilmi Hikmet'in ya, ya Rabbim Şane kudretim, Ey keremler kanı Merhamet buyar. Lütfen bugün yarab abd-i muhtaç ömer rahmet gözü alidir sebkatin rahmetin elde delildir ey keremler kanı narahmet buyur. Türkiye'm bugün yarab abd-i Türkiye'm bugün yarab abd-i Merhamet gözü alildir Sevkatin rahmetin elde delildir Ey keremlerkanı merhamet buyur Ey keremlerkanı merhamet buyur Ey keremlerkanı merhamet buyur Sayın dinleyenlerim, bir başka Çanakkale ruhunu teneffüs etme umuduyla şimdilik hoşçakalın, hoşçakalın ey Allah'ın miskü amber kokulu kulları. Kale günü özel programı.